Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 95.0 açık radyodayız, kamusla güreşiyoruz uzun süredir güreşmeye devam ediyoruz. E, nasılsın Didemciğim iyi misin? Canım iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu arada sevgili dinleyenler e, aynı evin içerisinde <gülüyor> ayrı odalardayız. Yine devam ediyoruz. Evden yayın yapmaya devam ediyoruz. Efendim sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım isterseniz. E, mail adresimiz var. Gmail adresimiz aynı isimle. E, Instagram adresimiz de var. Ee, aynı zamanda Twitter adresimiz de var. Öyle değil mi Didemşin? Evet efendim. Her yerdeyiz evet. diye abartmayalım ama. Ee, her Allah şükür her yerdeyiz. Ee, Twitter adresimizi daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Burada daha çok hani e, konuştuğumuz e, şeyler üzerinden paylaşımlarımız oluyor. E, aynı zamanda podcast kanallarında da varız artık. İsteyenler eski kayıtlarımıza bütün, bütün hepsinde... E, 5 e, yıl e, artı e, 4 program. Evet, yıl programlarımıza isteyenler ulaşabilirler diyeyim. Sözü sana aktarmayayım. Ben kendim, yok aslında bir toparlama yapsan iyi olur değil mi? Yani e, evvelce e, dinleyemeyen, takip edememiş e, dinleyicilerimiz varsa biz her yayın dönemi e, bir konsept başlık seçiyoruz ve o başlığın altında seçtiğimiz sözcüklerle ilerliyoruz. Bu sefer de ad İsim sözcükleri üzerinden ilerleyeceğiz. Onlara zaman içerisinde soyadı, lakap, künye, rumuz gibi şeyleri de ekleyeceğiz. Sadece insan isimleri değil, başka şeylere konulan adlarla ilgili de konuşmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bir altyapı oluşturduk, sözlüklere geçtik. Aa, ne kadar ilginç bir konuymuş, kaçırdım demeyiniz. Podcastlerde ilk programlarımızın hepsi var efendim. Kereme aktarıyorum. Argo sözlüğünde kalmıştı geçen program. Evet, argo sözlüklerinde hem Hulka Aktunç'un hem de Filiz Bingölçe'nin sözlüklerine bakmıştık. Alfa Yener'in ve Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan. Bu arada çok güzel güneşli bir hava var. Evet. E, kadın argo. E, gün öyle Keremciğim belki şimdi yayın olurken feci bir yağmur vardır ama bilemiyoruz ama ben, ben, ben, ben, ben, ben yapınca yapın yorumu. Şey, evet. e, senin odaya geldi mi güneş? Ee, var burada güneş hala. Evet. Biz gerçekten evet. aynı evin iki ayrı yerinde e, sevgili Rol Tayar var prodüksiyonda e, önce yan yana yapmak istedik programı yok ayrı durun daha iyi oluyor öyle dedi. <gülüyor> öyle gidiyoruz. Buyurunuz Kerem evet. Bey. Çok, güzel, çok güzeldi geldi. Vallahi güneş banyosu yapıyorum. E, kadın Argosu sözlü Filiz Bingölçeni yine. E, burada ismi far, tipi far diye bir başlık var. Açıklaması şu, bir kimsenin istenmediğini belirtmek için söyleniyormuş. Hatta bir örnek vermiş Filiz Bin Gölçe. İşte yok anam yok ben öyle adam istemem. Bir kere ne o öyle? Pamşotullah ismi faul. Ardut'un böyle bitirmiş oldum Didem'ciğim. Evet canım. Ben tipi faul'ü çok duymuştum. İsmi faul'ü duymamıştım şimdiye kadar. Paragücüsü ne evet. kullanmış zaten? İsmi faul olarak da kullanılıyor. Tipi faul olarak da kullanılıyor. İsmi evet. faul'ü ben ama beğenmeme durumu e, var yani her ikisinde de evet, evet. şimdi argodan yani e, argodan beter dermişim e, Agnes Michon'un can yayınlarından basılan e, kadın düşmanı sözlüğü de o kadar kadınlarla uğraşıyor ki yani aşağılama argodan beter bir şey zaten e, adını kötüye çıkarmakla ilgili Henri Bechot'dan e, onun albüm notlarından alınmış bir cümle var Yalnız iki tip kadın vardır. Adlarını kötüye çıkardıklarınız ve adınızı kötüye çıkaranlar. Hmm. Böyle gene bir aşağılama efendim. Ee, şimdi devam ediyorum. Ee, i̇letişim yayınlarından basılmış e, Rochelle meseliyle Aylin Kuryel'in derlediği e, Türkiye'de Yahudi olmak bir deneyim sözlüğü. E, oradan ad... E, ile ilgili e, açımlamayı yapacağım. E, önce aynı e, Türk Dil Kurumu sözlüğünde olduğu gibi bir anlamı e, açıklanıyor. Daha sonra e, hani Yahudilerin bu adla ilgili ne yaşadığına dair bir açılım var. Tahmin edersiniz. E, isim bir kimseyi bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz. Isim, nam ya da herkezce tanınmış işitilmiş olma durumu. Ee, bu bildiğimiz şeyi tekrarlamış olduk. Şimdi asıl sözlüğün açılımına geçiyoruz. Adımı her zaman sevdim. Herhalde birçok insan gibi başka bir isme sahip olsaydım ben olmayacağımı düşündüm hep. İsmim ve ben birbirimiz için yaratılmışız gibi geldi. Bu adım bana verilmesinin arkasında bir mücadele olduğunu bilmek ayrıca bir güç kattı adımla olan ilişkime belki de. Bu mücadele annemin Doğacak kızına bir Yahudi ismi vermek istemediğini, geleneklere çok bağlı olmasa da bazı konulara gelince tabulardan şaşmayan, kayınvalidesine söylemesi, geleneklerden şaşmayan kayınvalidesine söylemesiyle başlamış. Açıkça söylemiş. Kızına sevdiği ismi takmak istiyormuş işte. Babaannemin ismini almayacak olmam malum bundan da bahsetmiştik sevgili dinleyiciler. Böyle çocuklara adlarının ya da hiç değilse göbek adlarının büyük anne büyük baba ismi konması hali Yahudilerde de bu var demek ki. babaannemin ismini almayacak olmam üstelik de seçilenin bir Yahudi ismi olmaması şok etkisi yaratmış ailenin bu kısmında. Ama annem istediği isimden caymamış. Bu yüzden ben doğduktan sonra Aylar boyunca konuşmamış babaannemler onunla. Ha, bir de böyle şeyler vardır. Evet. Ben ise kucaktan kucağa taşınan ve sevilen bir bebek olarak adamın böyle fırtınalar yarattığından habersiz büyümekteymişim. Çok sonraları bu ismin beni sıklıkla yabancı mısınız sorusuyla karşılaşmaktan muaf tuttuğunu ve bir ateist olarak Yahudilikle bağlarımı unutma lüksüne sahip olmamı sağladığını anladım. Yine de arada bir babaannemin ismini alsaydım nasıl biri olurdum sorusunun aklımdan geçmesini engelleyemem şeklinde bir açıklama. Evet gayet güzel. Ee, aynı kitaptan ben de bir paylaşım yapmak istiyorum ama sadece Yahudilere özgü bir durum değil. Türkiye'de ötekileştirilmiş ötekilen algınlıklarla ilgili isimle ilgili e, sokakta günlük yaşamımızda sık sık böyle kötü örneklerle karşılaşıyoruz maalesef. Evet. Ama ben paylaşımı yapmadan önce istersen bir şarkılara siverelim. istiyorum ee, Kerem'cim. Gene sana geçti şarkı zamanını. <gülüyor> Fark edip söylemek. Hiç programlar ben bunu e, bu dönem ben ele alayım <gülüyor> dedim ama yok unutuyorum ben zamanı. Buyurun kendimi. şey yapayım, yapayım. Buyurun efendim siz şarkımızı en azından sulu ama efendim e, yok zamanı asıl e, takip ediyor olabilmek önemli. Peki sunayım ben. E, Masar ve Fuat'tan geliyor. Adımız Miskin'dir bizim. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusluğa gülüşüyoruz. E, paylaşımlarımıza devam ediyoruz. E, yine bir e, deneyim kitabı olarak Türkiye'de Yahudi olmak iletişim yayınlarından çıkan e, paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Orada isim başlığı altında bir hikaye var. İşte isminin işte Arapça isim olduğu yine altını çizelim. Ee, Türkiye'li Yahudilerin bazılarında iki tane olur. Bir tanesi nüfusta zarf ve aile içinde kullanılır. Diğeri bu ismin fonetik veya semantik olarak Türkçeleştirilmiş halidir. Örneğin Estreya, İspanyolca yıldız anlamına gelen ismini yıldız olarak değiştirir. Annesi ona Estreya derken Mahalledeki bakkal onu Yıldız Hanım olarak çağırır. Kendisi her iki isme de dönüp bakar. Yahudi olması gereken yerlerde Estreya, Yahudi olmaması gereken yerlerde Yıldız'dır. Bir süre sonra Estreya olabileceği yerlerde de Yıldız olmaya başlar. Dönüp baktığında bu kararın ne zaman ve kimler tarafından verilmiş olduğunu ve Estreya'nın ne zaman bu kadar uzakta kalmış olduğunu hatırlayamaz. Bazı Kişinin kendi kararı olmaksızın çevresi tarafından kendisine ikinci bir isim tesis edilir. Örneğin Joya zaman içerisinde Oya'ya dönüşür. İsim belli başlı durumlara ve sorulara maruz kalmamak için değiştirilen veya kendi kendine değişen hem çoğalan hem azalandır demiş. Evet böyle bir paylaşım var isim başlığı altında. Aynı kaynaktan aslında çok güzel hazırlanmış bir sözlük bu, alternatif bir sözlük. Ben de hatta iletişimden sevgili Kıvanç Koçak'a buradan bir selam çakayım ve teşekkür edeyim. Sözlüğü bana o hatırlatmıştı. Bu arada sevgili Keremciğim de zaten varmış. Bizim malum tek rekabet konumuz olan Kitaplar Sen Var, ben de mi var hatta birimizde var öbürü almışsa ben de var niye almıştım falan dediğimiz bir durum olmuştu bu sözcükle ilgili şimdi her seçilen sözcüğün sonunda gene isme dair şeylerden bahseden başka sözcüklere de gönderme yapılıyor Kerem'in okuduğu bu isim başlığının altında mesela nüfus cüzdanı e, tamlamasına bir gönderme yapılmış ve nüfus cüzdanı da bütünüyle bu ad ve soyadla çok e, bağlantılı bir şey. Hemen onun altındaki de eklemiş olayım ben. Söylenmesi ve veya yazılması zor olan isimlerini saklayarak Ahmet, Mehmet gibi isimler söyleyen Yahudileri kimlik kanıtlamak zorunda oldukları zaman zor durumda bırakan belge. Evet. Zor durumda kalma hali özellikle darbe ve sıkı yönetim dönemlerinde sık sık arama ve kimlik sorgulaması yapıldığı için daha sık yaşanır. Fortune Bensustiel isimli genç kadının arkadaşlarıyla 12 Eylül döneminde arabayla Ege'de tatile giderken durdurulduğu, arabadaki kişilerin nüfus kağıtlarının alındığı, bunları inceleyen jandarma jandarma'nın bayan Bensustiel'e dönüp "Siz Türk vatandaşı mısınız?" diye sorduğu rivayet edilir. Fortune hanımın Elindeki belge hangi ülkenin nüfus kağıdı lan diye bağırarak jandarmaya saldırdıysa büyük ihtimalle doğru değildir. <gülüyor> Bence de büyük ihtimalle doğru değildir. Değildir, evet. Efendim... Ee, efendim. Ee, şimdi yine sık sık başvurduğumuz pek çok e, sözcükle ilgili e, şiirlerden, e, deyimlerden, efendim, bir takım vecizelerden alıntılar yapan Ertuğrul Saraçbaşı'nın damıtılmış sözlerinden e, birkaç paylaşım. Yapı kredi yayınlarından basılmış. Ad başlığı altında şöyle bir şeye dikkat ettim. Ben sonra hatta Kerem'le birlikte baktık e, sözlere. Yani bu bizim kültürümüzdeki adını bırakmanın öldükten sonra nasıl bir isem, şan, bıraktığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor buradaki seçimler. Yani belki burada 40 tane gerek şiirden alınmış ya da gerekse de vecize olan ve içinde ad barındıran ifade var. Herhalde yarısı öldükten sonra nasıl bir ad bırakıldığı ile ilgili. Bu açıklamanın ardından birkaç tanesini paylaşayım. Kerem'le de konuşarak ilerleyelim. Burada Sadiden ilk alıntı. Hayatında ekmeği yenmeyenin adı ölümünden sonra anılmaz denmiş. Dede Korkut'ta da bunu birebir evetleyen çok paralel bir söz var. Eğer malına kıymayınca Adı çıkmaz. Burada ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Adı çıkmanın son dönemlerdeki anlamıyla burada düşünmemek gerekiyor. Çok daha bir eski Anadolu Türkçesi zamanı ve eski Türklerdeki kullanımda adı duyulmak anlamında bir adı çıkmak bu. Aynı Şehzade'nin dediği gibi aslında er kıymak yani bonkör olmak malından... Nasıl canım? Ve paylaşmak, bonkör olmak evet. dediğim gibi. Evet. Evet. Yani, o zaman so, evet. ad duyuluyor. Ee, oradan Shakespeare'e bir geçiş yapalım, hızlı bir <gülüyor> direksiyonu çevirerek. Bu biraz daha felsefi bir yaklaşım aslında. Gül de ne demek? Adı başka olsaydı bu kadar güzel kokmayacak mı sanki demiş. Evet. Bu aslında varlıklara koyduğumuz adlar. O adların bir süre sonra o varlıkla ilgili güzel... Yapışıyor, değil mi? Nasıl canım? Yani yapışıyor bir yandan bu ise. Evet yapışıyor Hı -hı. ve sanki artık kulağa gelen o sesin dışında sadece anlamla ilgili olan bir olumluluğu ya da olumsuzluğu çağrıştır, çağrıştırır hale geliyor. Aslında felsefede bu At koyma ile ilgili, insanın neye göre varlıklara at koyduğuyla ilgili çok fazla bilgi var. Atcılık nominalizm diye bir şey var. İnşallah yetiştirirsek onlardan da bahsedeceğiz. Oradan genceli nizamiye geçeyim. Dünyanın yarısı eğer hoş gündür, yarısı iyi ad bırakmak içindir demiş. Yine benzer bir anlamda. Evet gene e, ilk iki olan bu ad bırakma e, ile ilgili e, devam ediyor. E, sonra gene felsefi felsefiye olana atlıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar adı olan her şey mevcuttur demiş. Hmm. E, bu evet bayağı evet. felsefesiyle açılacak bir şey. O derinliğe şu anda girmeyip bir hızlı hızlı okuyarak devam ediyorum. E, şimdi e, Adem Dededen bir alıntı. Adem odur ki adını alemde andura. Alemda at kalır, Adem gelir gider. Ee, gene böyle eski Anadolu Türkçesinin e, işte gelir yerine gelir, kalır yerine kalur diyen ifadeleri. Ama neden diye anlaşılıyor sonuçta e, kişi Adem ölümlüdür, gider burada. Adıkaları tekrar etmiş. Bu hemen aynı şeyi paylaşan birkaç şeyi daha arda arda okuyayım. Sonra o kadar çok benzer vecize ya da beyitle karşılaştım ki artık seçmemeye başladım. Zayıfiden bir alıntı var. Gelen gitti kalmadı dünyada şaat. Meğer şol ki gidip kodu yahşi at. Yani güzel bir at bıraktıysa eğer arkasından. O iyidir yoksa kişi gidici kalmaz e, manasında. Baki'den hemen bir alıntı. Minnet hüdaya devleti dünya fena bulur. Baki kalır sayifeye alemde adımız. Yani dünya yok olur gider dünya devleti e, yaşamaz ama at kalır denmiş. Keza camiden bir alıntı. Beka bulur eyü adı kalanlar. Umutlandırır fani olanlar ve Kaşgarlı'dan iyi adamın kemikleri erir, adı kalır demiş. Bu adı kalmayla ilgili olanları artık burada bırakayım, başka iki tane daha paylaşayım, sözü Kerem'e aktarayım. Burada Resul Hamzatov'dan bir alıntı var. Her dağlı iki şeyini korumalıdır. Dağlı bu arada, hani kaçırmış olmayalım, yörük gibi dağlıyı düşünelim. Papağını ve adını. Papağı ağır olabilir, ad da öyle. Burada bu papağın açıklamasını Kerem'e bırakıyorum ben. Çünkü papağan gibi anlaşılmasın. <gülüyor> Şapka yani bir çeşit kafamızı örtmeye yarayan bir eşya. Ben de uzun zamandır duymamıştım. Bizim yörelerde çok kullanılır pap papak. Yani böyle bere gibi bir şey bu. Yün olur evet. genelde. Keçe başlık evet. diyor evet. Öyle bir keçe de olur, evet dediğin gibi gün olur. Evet efendim, e, isimle ilgili hala daha çok materyal var elimizde ama sözlüklerin çoğunu bitirmişken programı da burada tamamlayalım. E, artık biraz daha alternatif sözlüklere ve başka e, anlamlara doğru geçeceğiz önümüzdeki haftalarda. Şimdilik bu kadar diyelim. İyi haftalar diliyoruz hepinize. İyi haftalar, görüşmek üzere. Namusla Güreş Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words and words are all to take your heart.